Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz muhteremler bugün teyemmümle gusül abdesti bahsediyor inşallah, inşallah gusül tabi herkese devamlı lazım sürekli teyemmüm de insanın başına o gelebiliyor yani genç olsun insan ne de olsa insana bazen teyemmüm de biliyor. Sonra kişinin kendisine lazım olmasa bile insanın yakınlığına birine lazım oluyor. Önce inşallah teyemmüm meselesi. Ne de teyemmüm? Teyemmüm İslam'da hicretin beşi yılında geldi ayet-i geldi. Yani Mekkemi Kerem'de, teyemmüm diye bir şey yok Mekkemi Kerem'de. Medine Münevvere'de Hizri 5. yılında allah Teala'nın hikmeti Mevlamız'ın İslam'da böyle önemli konularda önce bir olay oluyor İslam'da. Asıl saadette oluyor. Olay üzerine ayeti kerime geliyor. Ki o ayetin anlamı o zaman o zaman dahi anlaşılıyor, uygulanıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hic-i yılında yılda bir sefere gitti Peygamberimiz. Benim mustalik sefer deniyor buna tarihte. Bu sefer esnasında gece Esnaf-ı çok yorulmuşlar. Bir mola vermesi gerekti. Bu seferde Peygamber'in eşi, Hazreti Ayşe validemiz, o da vardı seferde. Bu mola esnasında, tabi indi sabahları aşağıya, inmek üzere, orada Hazreti Ayşe validemiz de, devesinden inerken, boynunda bir gerdanlık varmışlar. Mesela. Boynunda gerdanlık varmış. Tabi gece, karanlığında, bunun az ayşanlarımız fark etmiyor artı tam yola çıkılacak belki devesinde binde anda bakıyor Ayşevalidemiz gerdanlığı yok boynunda bu da kendisinin değil de ödünç almışlar birisinden gerdanlığı da haber Ayşevalidemiz Ya Allah benim ödünç aldığım, emanet aldığım gerdanlığım yok şu boynumda Buraya gelirken vardı. Demek ki burada kaybolmuş. Tabi çöl, karanlık. O zaman Etikamuz'un ellerinde Peygamber'in Aleyhisselam adetleri, sahabeler, bin tane sahabe vardı orada. Her bir sahabe. Bin tane sahabe vardı. Bak. Bin tane sahabe Peygamber'in başlamak üzere gerdanı arama başladılar, gerdanı aradılar çölde. O kadar aradılar, ama vakitte çok gece oldu artık böyle. Artık sabah vakti yaklaştı artık. Bulamadılar. Bulamadılar. Tabi bundan bir hissi çıkarmamız gerekiyor. Şimdi günümüzde... ...birin bir şeyi kayboldu mu... ...ne yapıyor? Hemen gidiyor bakıcılara gidiyor. Efendim işte arabam kayboldu, altınım kayboldu, şuyum kayboldu, buyum kayboldu... ...bakıcılara gidiyor de bakışlık. Bakışlık diye de, de saatekarlık mütelemler. Hiçbir şeye dayanmayan bakırbala. Hiçbir gerçeğe dayanmayan yalancılık saatekarlığı sırf ona dayanıyor böyle şey. Ne yapıyor bakıcılar? tabi bilmiyorum dese olur mu olmaz? Müşterisi kesecek, gelmeyecek. Tabii uyduruyor bir yalanını. İşte evinde kaybolmuş. İşte evine uzun böyle biri gelmiş bir eşkelle veriyorlar işte o almış ya da işte yol ederken şöyle düşürmüşün. hatta bu arada ne oluyor yani çok böyle şahit olun bazı olaylara kişi Allah korusun en yakında düşman oluyor Eş, eşkal veriyor efendim evine işte bir sarışın bir kadın gelmiş de o almış Tam bir düşünüyor ha tamam bu görümeceğim diyor filan bu diyor böyle o yapar o yapar bunu sebeple Hatta arada düşman girerlerler. Yani bakın bu trenler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri başta Peygamberimiz, Khatimül Enbiya, en yüksek makamda ve orada Hazibikiler, Ömerli hepsi dahil bin tane sahabe, hepsi sahabe, Evliyanın çok ama çok üstünde makamlarda. O kadar arıyorlar, aradılar uzun bir zaman sürdü o zaman tabi saat yoktu da saat verilemiyor uzun bir zaman sürdü ama gerdanlığı bulamadılar sabah ezanı yaklaşışı namaz baktı yaklaştı yanlarında su yokmuş o anda bulunduğu yerde de orada su yokmuş yani sus bir yerde kısa mol övmek niyetleri e, sabahın yaklaşınca, tabi su olmayınca, henüz daha teyemim emri gelmediği için, toplamda sahabe Hazreti Bekir'e, bak Ebu Abekir, senin kızın ne yaptı? Ahşe Onun bir gerdanı üstünden, biz burada bin tane sahabe, susuz kaldık. Yani içmek için değil, aptız için. Ama geldi, ne yapacağız? Hatta Hazreti Bekir, Hazretleri bu defa üzülüyor. Kızı buna seyahat olduğu için gitti Ayşe'ye yanına. O anda Peygamberi Samadretleri de Ayşe'nin dizine başına koymuş. Abi uyuyormuş böyle. Hazreti Fikir kızı Ayşe'ye biraz kızdı. Neden böyle yaptın? Falan diye. Hatta eliyle Ayşe'nin böğrüne falan filan dokundu böyle böylece. acıttı bile böylece. Sonra tabi şeygam yönalıştı maddeleri. Dediler: "Ya Resulallah, üzerimizde su yok. Abdest almaya. Bu mıntıkada su yok." Ne yapın ya Resulallah? O Zeburestran geldi. Ayeti getirdi. Maide Suresi'nin 6. ayet Maide Suresi'nde ayeti kerime ma ayet i kerimeyi getirdi. Efendim buyurdu: "Bismillahirrahmanirrahim. Ve lem tecüdü maen." Ayet ki uzun da ben size teyemmüm konusu okuyorum. Mevlam buyurdu. Felem tecidü ma'en. Su bulamadığınız zaman. Feteyemme mü kemüm yapınız, yapınız. İşte elhamdülillah İslam'da hep genelde böyle büyük emirler böyle bir olay üzerine geliyor. Ayet-i Kerime'nin buna sebebi nüzule deniyor. Ayet-i Kerime'nin Ayet-i Kerim'e bu olay üzerine iniyor, nazili oluyor, geliyor, anlam dahi anlaşılıyor. Bir. ikincisi, eğer Peygamberimiz'in zamanında böyle susuz kalınmış olmasaydı, Ayet-i Kerim'e gelmiş olsa bile bu uygulanması bilinemezdi. Yani az saatte Mevlamız'ın böyle bu takdirinin gereği Peygamberimiz'in bulunduğu kafile sus kalacak Ayeti kereme gelecek, orada Peygamber bu uygulayacak. Bunu sabire görecekler. Bu şekilde İsa fıkın temeli atılmış oluyor. Yani hiçbir şey ki, hoş değil, anlamsız değil. Peygamber burada buyuruyor şimdi su bulanmadığınız zaman, yani temimin verilen iz ruhsatı suyun bulunmaması şartına koşul oldu burada böyle. Demek ki su varken temin caiz olmuyor. Yalnız suyun bulunmaması iki türlü oluyor. Suyun bulunmaması. Bir hakikaten deniyor ve hükmen deniyor. Hakikaten yani gerçekten su yok. Su yok. Kişinin bulunduğu yerde su yok. Yalnız tabi bu Yerleşim alanında olmuyor muhteremler. Mesela bir insan köyde oturuyor, kasabada oturuyor, şehirde oturuyor. Onun evinde suyu olmayabilir. O selmiyor böylece. Çünkü mutlaka yerleşim alanında su vardır. Komşu vardır, birinde vardır. O zaman caiz olmuyor. Hatta bir kişi açıkta kırda, bilmediği bir yabancı yerde arabası mesela arıza yaptığı bir şey oldu da bir mola verme zorunlu kaldı. Namaz vati geldi. Bakacak eğer oranın yerlisinden birini görürse ona soracak evvela bu yörede yakında su var mı diye. Eğer sormadan temin işte olmaz. Önce soracak. Bakacak bulunduğu yerde yerli halkında kimse yok. Bu defa ne yapacak? en aşağı 300 adım 400 adım böyle sağa sağa bakacak. Su arayacak. Bulamazsa ondan sonra su yok diye hüküm verecek, tem yapacak. Ondan sonra bu hüküm verecek. Şimdi mesela bir yerde mala verildi. O yerde su yok. Ama uzakta su var. Yani gerek kendisi biliyor uzakta su olduğunu. Gerekse oradan halka haber verdiler eğer burada su yok ama filan su var. Ne kadar? Eğer 4000 bin adımdan daha uzak yerde su varsa oraya gitme mecbur değil kişi. Tabi yayı olarak bu. Arabası olan tabi nedir 4000 adım? 2 kilometre aşağı yukarı. Yani bir adım 50 santim olsa ortalama 2 kilometre yapar. Bir insan yayı olarak iki kilometre uzaktaki suya gitme mecbur değil bakkına dinlenir. Zoranma yok. Zoranma yok. Ama tabi arabası varsa gider. Bir de şu var, eğer su ileride yolunun üzerinde ise, namaz vaktinde çıkmıyorsa, o zaman acil etmez namaz vaktine, orada alır. Ama su sağda, solda, geride kalmışsa, dört bir adem gitmeye kişi mecbur değildir. Demek ki bir suyun olmaması hakikaten yani gerçekten su yok. Bir de hükmen su yok. Hükmen. Yani su var. Su var. Çeşme akıyor. Şarıl şarıl evinde. Mustafa akıyor. Devamada. Ya da akarısı varsa Sakarya gibi böyle. Su var ama hükmen yok hükmünde. Nedir bu? O kişinin sudan yayalanması mümkanı yok. O kişinin. Mesela kişi çölde abdest olacak bir kuyu gördü böyle. Ama çöl kuyu tabi çok derin olur. Suyu çekecek ipi yok, kovası yok. Tamam suyu görüyor. Kuyunun başında ama o sudan yararlanma imkanı yok. Bu da suyun yok hükmünde olmasına gerekiyor bu da. Bir de şu var, su yine var ama kendi rahatsızlığı hasta. Kendine rahatsız hasta. Yani suyu kullanamaz. Mesela bir kişi hasta ameliyaten çıkmış. Hasta ameliyaten çıkmış. Kendine geldi ama tabi e, sorumlar bağlı, şunlar bağlı, efendim sancı, ızrabı var. Kıvranıyor. yani oturma kalkma imkanı yok. E, hastanede su her tarafta var. Lavabolar, tuvalet su akıyor. Ama bu kişi hastalığı dolayısıyla sudan yaralanamayacağı için o anda su yok deniyor bu kişiye de böylece. Öyle olduğu hale kişi ne yapar? Orada temin yapar. Yine namazını kılar. Şimdi bu konuya girmem hikmet şu muhteremler. Ta hep duyuyoruz. Öyle kişi daha var ki mesela hastane yatıyor. Ne diyor? Ben ameliyat oldum. İşte akıntım var diyor. Üstün başında irim var, cerahat var, kan var. E bu şekilde kılmaz tansa. Bilere diyor, yıkanırım, temizlenirim de namazımı tertemiz kılarım diyor. Hem yanlış hem günah mı daldılar. Neden o kişi o zaman özür sahibi miydi? Özür sahibi oluyor. E sürekli akıntısı var tabii. Hatta vereyim ki mesela proses olmuş da idrarı bile devamlı akıyorsa kişinin Bu nedir? Şer'an özür sahibim oluyor böylece. E üstü başı kanlı, idrarlı, pisli e bunu değişse yine akacak ama değişmeye gerek kalmıyor. Kalmıyor. allah Teala izin veriyor. Kişi üstü başı, idrarlı, ilimli kanlı olduğu halde ve Özü de damlı aktığı halde kişi ne yapacak? Ablası ona gücü de yok. Tem yapacak namazını kılacak. Yani dinimizde asıl olan ilke nedir? Beş vakit namazın vaktinde kılınması mütareffer. Allah Teala bu işi yaratmıştır. İnsanın asli öz gerçek görevi beş vakit namazdır. Eğer bir insan böyle özür dolayısıyla işte şu anda su yok ya da işte abdestim yok efendim işte akıntım var özüm var diye kişi böyle arada bir iki vakit kaçırdı mı o kişinin dengesi bozulur muhtemelen bak denge bozulur haş Allah'ın ama ihtiyacı yok allah Teala Teala'nın ama bizim buna ihtiyacımız var hangi denge bozuluyor ruh nefi dengesi hemen bozulur muhtemelen bozulur böyle bir kişi günde beş vakit namazını düzenli kılacak, vakti kılacak, huzurlu kılacak ki ancak bu dengeyi kişi sağlayabilsin. Aksa denge hemen bozulur böylece. Kişi hemen nefsani hislerin emir altına girer. Böyle. Kişi bir gafet başlar, uyuşturur başlar, dinde duyarsızlık başlar, imanın zayıfta gider muhtemelen. Bir insan bu şekilde iki 3 gün filan namaz Allah korusun şükrü uçurma gider. Bunun için Allah'ta biz kullarının bu dengesinin bozulmaması için Mevla'nın bizlere bu kolaylığı veriyor. Bir insanın evet ağrıhsa değil, yata bağımla değil ama elleri kolları yara içerisinde. Bu kişi ne yapacak? Eğer abdest azalarının yarıdan çoğu yaralı ise temin yapacak. Abdest azaları neydi azaları? Yüz, kollar, baş, ayaklar. Dört tane. Eğer bu abdest azalarının çoğu yani dörtte üçü ancak bir sahi sağlam. Mesela kolları dışarıya kadar yara içerisinde ayakları bu şekilde, öyle yani bir asa kalmış kişi, başına böyle hallere var, bu kişi ne yapacak? O zaman teyim yapacak. Eğer abdest arzalarının çoğu yarasız, beresiz, sağlamsa onları yıkayacak, diğerlerini üzerine mesedecek eliyle o zaman. Bir kişinin mesela Allah koru iki eli yok. Allah'a koru bir kişi iki eli yok. Öyle bir insan gördüm ben. Doğuştan yok muhtemelen. Mekke'yi köyüne getirmişler? Afrika, Senegal'den getirmişler. Gördüm. İki eli, benim çıplaktı. İki eli doğuşta iki eli yok. Kişinin bence. Peki bu kişi ne yapacak şimdi? Abdül salır mı? Alamaz tabii. Tem yapacak mı? Ya nasıl yapacak tem yapacak temmini? Yalnız yüzünü duvara sürecek. Bu kadar muhtemelen bak. El yok çünkü bence eğer bir eli olsa, o zaman yalnız elini temin sıfatı harcayacağım inşallah, o zaman o açar inşallah. Şimdi oraya girmeyeyim inşallah muhtemelen. Demek ki, bir insanın iki eli olmasa da, ayağın biri olmasa da, abdeste gerek, gusüze gerek vereceğim. İnşallah temin alacağım, o zaman konağa giremiş inşallah. Yine bir kişi, mesela Allah korusun, tutsak bir insan gerek karakolda, bilmem nerede, ya Allah korusun mesela düşman, elindeki tutsak kişi bence. Bu kişi tutuklandığı yerde, bulunduğu yerde, tevhim yapacak bir şey yoksa, suçuna gitme izin verilmiyorsa, kişi ne yapacak? O zaman namaz vakitlerinde Allah'a tercih edecek, Allah'a tesbih edecek, namazını kaza bırakacak. Ama tutuklu bulunduğu yerde böyle temiz duvar filan varsa oradan temin yapma imkanı varsa yani elleri falan kelepçe değilse o zaman kişi ne yapacak? Tutuklu olduğu yerde hemen iki adım ötede akarsu olsa bile oradaki temin yapacak namazını kılacak muhteremler. Yani insan'da asıl olan beş vekret namazı muhteremler. Yani emin olun e Allah korusun bir insan şöyle et, bir iki vakit bir iki vakit emazkım adamı keşeyen hemen düşüş başlamadı hemen hemen böyle hemen nefsaniyet beden ardını koyuyor hemen nefsaniyet kişi haramdan sakınmaz günahtan sakınmaz artık namaz kıymama onun şey kovalaştırır Allah korusun böyle şey yok kişi aitinden kopar dini balonu yani kişi de ruhsal yön kuvveti kişi artı daha çok bağlanır. Ama kişinin nefsaniyeti üstün sadece bedende kişi dinden kopar, imandan kopar, kopar, bunun tadını alamaz ve kişi artan kopar. Allah korusun muhtemelen. Şimdi gelelim inşallah temim nasıl yapılacak? Mevlamız buyuruyor. Ya, Feteyemmemü saiden tayyiba saidi yeryüzü Yer yani topraktan tem yapma üründü yürüyor. Tayip ben o tem yapılan toprağında tayyip yani temiz olması şart. Mesela biri içemiş mi ne yapmış hayvan içemişse ona temin caiz değildir. Temin toprağının temiz olması şarttır. Hanefi mezhebine göre temim toprağın dışında taş da olabilir, taş da olabilir, kum da olabilir, kireç de olabilir, alçı da olabilir, mermer de olabilir. Hanefi mezhebine göre nedir bunlar? He bunlar toprağın cinsinden olduğu için bunlar. Hanefi'ye göre demek ki topraktan tabii en hatalidir. Ondan sonra taşta, kumda, kireçte, mermerde, hatta Topraktan mamul yapılan tuğla kiremit hatta tesli küpte olabilir. Topraktan mamul yapılan tabi bakırda olmaz, mazimde olmaz. Bunda olabilir. Ama Şafi mezhebine göre yalnız temin toprakta olur muhteremeler. Şafi göre toprakta olur. Bunun için elden geldiği kadar toprağı aramak, tercih etmek gerekiyor. Peki nasıl yapacak kişi, buna devamlı tem yapması gereken kişi iki avucunu sığacağı kadar şöyle, şöyle bir kare şeklinde yuvarlak neyse böyle şeklinde. insan bir kaba derin olmasın. İnsan bir kaba temiz toprağı doldurur. Gerek hastanede, gerek evinde toprağında bulunur. Bu toprağı tem etme suya benzemez. Mesela bir insan suya abdestini aldı mı o tekrar kullanılmıyor tekrar. Ama temin böyle değildir böylece. Kişi o, onun üzerine her zaman temin yapabilir hatta başta temin yapabilir aynı toprağa. Demek ki en budur. Dört mezhebe uyguladığı için en budur. Ama bu şekilde toprak bulamayan kişi o anda yine toprak cinsi bir maddeye, mesela düz bir taşa. Niye düz diyorum? Çünkü yuvarlak olsa olmaz böyle. İki avuç tam onu israf etmesi gerekiyor avuçların böylece düz yastık bir taş olacak mermer taşı olabilir böyle kum koyabilir bir koyabilir bir şey. hatta topaktan muamül mesela kiremilikler bugün olmazsa bunlar böyle işi pütürlü olduğu için düz olması gerekiyor mesela tuğla olabilir şimdi bir insan temim yapacak bu temim hem namaz kılmak için Kuran-ı Kerim okumak için hatta bir kişinin cünüp halinde bile olsa, olur ya kişi hastanede yatıyor. Ağır durumda ama itiram olmuş. cünüp halinde. Yıkaması gerekmiyor. Gerekmiyor gene. Gene teyemmüm. Ya da bir kadın, mesela bir kadın adetli günlerinde yola sefere çıktı. Trende, arabada. Otobüsle uzağa gidiyor, bir yere gidiyor. Yolda temizlendi. Ne Ne yapacak? Efendim işte gittiğim daha yıkanırım. Yok hayır temler. Arada birkaç vakit namazı kaçırmaması için ne yapacak kadın? Kadın yolda bu gusül niyetiyle cüriplik için niyet ederek yapacak namazı bak muhteremler. Yani İslam yani Allah Mevlamız namazsızlığa izin vermiyor bak Mevlamıhteremler. Namazan kopan Allah'ın düşüye hemen böyle hemen düşüyor. Şimdi ne yapacağız azıcık cemaatimiz? İnsan tabi dışarıda kırdaycada kolay. İnsan bakacak temiz bir toprağa bulacak kişi böylece. Taşında toht tabii taş toprak olacak. Evinde bir bir şeye temiz yapacak. Önce iki kolu sıvanacak. gibi böyle. Yani dirsek bedene çıkacak. İki kolu sıvanacak. Temizde niyet farz ama. Bir insan abdeste başlarken niyet bir olursa abdestin abdestidir. Hatta şöyle örnek vereyim. Aklına kalsın ey Mesela bir kişi namaza yeni başlamak isteyen bir kişiye abdesti öğretiyor. Karşı abdesti bilmiyor. Bu kişinin abdesti yok. Ama niyetine, niyet abdest almak değil de onu abdest öğretmek. Gidiyorlar mesela ikisi böyle musrağa gidiyorlar. Çeşme, oturmuş şadronlar mesela bir kitabı elini böyle yıka, niyeti öğretmek, işte ağzına su ver, o da alıyorum böyle, burnuna su ver, işte yüzünü yıka, elini yıka, hepsini kendisi yapıyor, karşı öğretmek niyetiyle, bu abdesti tamamdır. Neden? Hanefi mezhebinde abdesti niyet farz olmadığı için, bu hanefiye ama. Ama teyemde bu caiz değil, bir insanın başka birisi ne? Tm'de böyle yap diye kendi yaparsa da, temin bunu caiz olmuyor kendisi için niyet faz olduğu için kendisi için de önce niyet yapacak niyet ettim ya Rabbi namaz kılmak için işte abdestsizden kurtulmak için ya cünüb ise cünübdüm gitmesi için niyet ettim temin etme, etme ya Rabbi besmeşirebe çekecek iki elini eğer yüzük varsa pam pamamda yüzü çıkaracak muhtememde orası şey kamonası için Yüzük parmağından çıkaracak iki elinin parmakları hafif açık olarak parmakta, sık olmadan açık olarak avucunu işte toprağa düz aşağı iki elini hafif vuracak böylece ama böyle avuç kalmayacak yok yani kalmayacak düz olacak böylece tam yapışacak vurdu yere böyle yere yani vurdu sonra önce bir hafif ileri çekecek de geri çekecek ki tam bunlar isabetmiş olsun böylece iki avucu toprağa vurdu hafif ileri geri yaptı, kaldırdı. Sonra ne yapacak? Toz bir şey yapılmış olabilir ihtimaline karşı, iki baş parmağını çırpacak böylece. Toz, cam olabilir de zarar verebilir. İki parmağını baş parmağını çırpacak bu şekilde. Şimdi ne yapacak? Bir keyle yüzünü bir defa, yüzünü bir defa, aynen yıkar gibi, hiç kuyruğa kalmayacakmış gibi, yani şöyle olmaz, böyle yıkar gibi, yavaş yavaş böyle, her tarafını böyle, Yapacaklar bir defa bir. ondan sonra ikinci defa tekrar iki elini aynı toprağa vuracak böyle tekrar aynı yere vuracak yine afi ileri geri düz elini kaldırmadan böyle basit olarak ileri yapacak kaldırıp iki elini yapacak başlamaları sonra sol elinin parmakları ile dört parmağı ile başlamak karışmayacak başlamak ayrı kalacak soyunun dört parmağıyla sağ elinin dışından başlayacak sağ elinin parmak ucundan dışından başlayacak böyle başlayacak böylece başlamak dokunmuyor böyle avuçta dokunmuyor solun yalnız dört parmağın içi sağ elinin parmakların dışından ucundan yani yavaşça çekecek böyle dirseğe geçecek ondan sonra dönecek bir defa avucun içiyle iç kısmını böyle Başlamak yine ayrılma. Avucun şişli iç kısmını buraya gelince başlamak, solun başlaması sağ elin başının dışına girecek. Şimdi sağ el oldu. Olmazsa sol el ile. Sol tekrar vurma gerek kalmıyor. Bu defa aynı şekilde sağ elin dört parmağı ile başlamak ayrı ile sol elin dış parmaklarından... üstten böyle başlayacak. Yavaşça düse kadar gelecek. Dönünce avuç içiyle, içinden, yine sağ elin baş içi, son dış parmağının dışından bitirecektir Bu kadar işte böyle. hemen cürüp, tamam. Cürüp gidiyor, gidiyor. Abdestli oldu muhteremler. Yalnız, diğer üç mezhebe göre, kişi temin yapması için, vaktin şart onlara göre. Mesela öğle zamanı vakit olmadan, öyle yaptı al al yapamıyorlar ama hanefiye göre su olmadığına göre hükmen hakikaten yani ya özü baştan kullanamıyor ya su yoksa o bir girmek temim yapabiliyor hem alabiliyor böyle şimdi kişi işte temim aldı mu teremler temim aldı eğer temimli iken ve ilk ki kişinin namazda iken bile mesela sağlığı sıhhatı yerinde de su bulamayan temin yaptı. Namazını kılarken su görse su görse nasıl suyu görse eğer sudan yararlanma imkanı varsa ve gördüğü su ona yetecek miktarda ise abdesti bozuluyor namazı bozuluyor. İki şartlar var böyle. Gördüğü sudan yararlanma imkanı var. Bir de su yeterli, hapsimiz yeterli. Kişi mesela trenle gidiyor. Tevim yapmış, namaz kılıyor. Tam köprüden, akarsudan tren geçiyor. Suyu gördü. Evet, koca akarsuyu gördü ama ondan yaralanması kişi ondan. Geçip yüzen böyle. Hapimiz bozulmaz. Yanında biri su üşüyor. Çocuk su veriyor ama az suyu var kişinin. Bir barda su var böyle. O yeter mi? Abduz yetmez o da böyle. Yeterdiğin abduzunu bozmuyor. Abduzunu bozmuyor. Bu şekilde demek ki abduzunu alacak kişi. Şimdi bir insanın ne dedik az evvel bir de sakatlık konuları var mesela. Yani özürlüler. organı noksanık olanlar var. Şimdi bir kişinin ne dedik az evvel iki eli yok. İki eli yok. Ne kadar yok? Dirişlerikten yukarısı yok böyle. Bak, bu mühim ama. E, çünkü gerek abdeste gerek temimde. Dirseğen yıkanması şart olduğu için dirsek olursa hiç değişiyor bence. Mesela bir kişinin diyelim ki dirsekten aşağısı yok. iki elleri de. Dirsekler var. Bu kişi ne yapacak? Ama avuç yap temim yapmaya temiz bir toprağa, temiz bir taşa ya da temiz duvara. Yanıl duvar toprak cinsi olacak. Yani yağlı boy olmayacak. Eğer keş olsa olur toprakta böylece. Eğer yağlı boya ise ondan üzerine temim olmaz. Bu kişi ne yapacak böyle? Toprak cinsi bir duvara, yere, taşa, tula ne yapacak kişi? Önce yüzünü sürecek. Temniyetiyle. Aktar. Kolay çalışma böylece. Yüzünü sürecek. Sonra ne yapacak? Kollarından, dirsekten yukarı dirsekti dahil, dirsekti dahil, aşağısına kadar yeri varsa onları sürecek. Orası bir terimler. Ya namazını kılacak. Eğer hiç kolları yok, yani varsa bile dirsektin yukarı kolları var. Bu da yok hükmüne tabi. Bu kişi ne yapacak? Namaz kılması için ve gusül gerektiği zamanlarda da niyetini yapacak temin niyetiyle yalnızca yüzünü bir defa şey işte güzel bir sürecek namazını kılacak müslümanlar. Yani namaza hiçbir engel yok Şimdi bir de gelelim inşallah de cemaatimiz gusül abdesti konusuna. Tabii gusül abdesti denince biraz da işin şira mahremet karışacak tabun içerisine. Ama bunlar böyle anlatılmayınca böyle kürsülerde böyle halk arasında bunlara hurafeler karışıyor böyle. İşte şöyle olsa böyle olur diye şeyler karışıyor. Hatta bizzat ben kendim şahit oldum muhteremler. Bir çok saliha, yani çok tekva bir kadın kadın hastalığından dolayı İslam-ı e gitmiş. Tabi önce muamele, muayene yapmışlar kendisini. Tabi muayenede kadınası olduğu için... edep yerini açıyor... ...işçiler doktor parmağını sonu bakıyormuş böylece... böyle yapmış... ...şimdi bu kadıncağız da... ...hedef yerine... ...doktorun parmağı girdi diye... ...yani kendini cünüp... ...zannediyor bak bu tören zannediyor... ...mevsimde kışmış... ...aşırı soğukmuş da mevsim... ...bu kadıncağız... ...bu defa tuvalete gidiyor... ...hastan tuvalete gidiyor... ...buz gibi suyla ...orada gusül yıkanıyor böyle. Oradan çıkıyor... ...tabii aşırı bir grip yakalıyor böyle. Ateş, ateş, ateş ki artık unutuyor... kanası aslında unutuyor muhtemelen böyle şey. Unutuyor. İşte neden bunlar oluyor bu şekilde? Tabi bu gibi konular... ...ilmi olarak anlatılmayınca... ...hak arasında hurafeler karışıyor böyle. Yalan yanlış karışıyor... ...bilen bilmeyen karışıyor... ...din de aslan çıkıyor kişi Allah kosesen bir şey yaparken daha şu yıkıyor bu ser Şimdi İslam'a göre bu gusül abdesi alması kişiye ne zaman farz olur? Tabii de sünnetleri de vardır. Mesela cuma yıgını gusül etmek sünnettir bu. Mecbur değildir. Bu bir şey bu konu tabii dışında şu anda. Bir kişiye gusül alması ne zaman farz olur? Üç hal var mutlaka bakın Üç hal, dört yok. Üç hal var. Nedir biri? Bir ihtiram olma. Erkek de olabilir, kadın olabilir. Peygamber de buyurun böyle. Bir ihtiram olma, yani kişiyi rüyasında, rüyasında, bir cinsi münasebet rüyasında görse, görse, uyandığı zamanda, yatağında, yaşlı ıslatı bulursa, o zaman bu kişiye gusül alması farz oluyor. Rüya gördü. Rüyasında bir kadın münase de da gördü. Gördü. Uyanı zaman baktı ki ama ıslaklı yok. Kup kuru. Bu kişiye gusül gerekmez muhterem Çünkü nedir? O hayali rüyadır böyle. Hayal üzerine din kurulmaz. Mutlaka gerçek şarttır böyle. Demek ki rüyasında bir münase bulunduğunu gördü. Uyandığı zaman da kiotun yatağında ıslak yaşlı görürsem o zaman gerçektir böyle. Bundan akıntı gelmiştir, mi gelmiştir. Bu kişiye güçlü olması farz oluyor. İkincisi, evlilik hayatında, eşya arasında olan münasebette. Yani bunda şu farklı azı cemaatimiz, Peygamberimizin gülver Hazretleri, Erkeğin haşefesi, erkeğin sünnet olan miktarı kadına dahil olsa, o anda mesela oldu, kapış çalındı, bir şey oldu da kendini geri çekti. İki de akıntı, boşama olmadı. Yine bunlara kutsu, gerekir muhteremler. Demek ki erkeğin haşefe deniyor ki, erkeğin sünnet olan miktarı tamamı değil, kadına dahil olsa, o anda kendini çekse bile boşanma olmasa da iki sene gusülü burada farz oluyor. Tabi cinsin olası tamamında ise gusülü gerekiyor. İki. Düşündüsü nedir muhteremler? Bunlar da kadınlara ait hükümler. Bir kadın adetinden temizlendiği zaman yine bir kadın doğumdan sonra nifas kanı deniyor. Ondan temizlenince yine bunlara gusülü olması da Farz oluyor muhteremler. Bu tabi konuya girmeyeceğim çok derin olduğu için. Yalnız şunu söyleyeyim azı cemaatimiz. Halk arasında kırk kırk diye bir şey var doğumdan sonra. Nedir bu kırk meselesi? Eğer bir kadın doğumdan sonra bu kadından gelen kan eğer kırk gün devam ederse ederse 40 günde dolduğu halde kanı kesilmez yine gelirse en son 40 gün halife meslebi'ne göre 40. günü artık kadından bu kan gelme devam bile o istihaze özür kanıdır kadın yıkanır namazını kılar her şey yapabilir böylece eğer bir kadından 40 günden önce gelen kan kesilirse onu günü o kadardır yani 40 değişiği şey yok, bekleme şartı değildir böyle. bekleme şartı değildir. Ve 43 günde, 5 günde, 10 gün 15 günde yani bir kadından doğumdan sonra kan kaç gün gelirse onun nifası o kadardır. 10 güne temizendi, 15 temizendir. Artık gelmeye beyaz gelecek yani budur işarette. Yıkanır namazın ikılar eşcileması da bulunabilir muhtemeldir. Hanefi göre en sonu 40 gündür. Bunun dışında böyle işlemek, kırk yapma, kırk tamı yapma, şunlar bunlar, hep bunlar uydurma, bilatlar muhtemelen. Hiçbir şey gerekmez. Hiçbir şey gerekmez. E bazı kadınlar mesela efendine çıkmazlar, kırk güne kadar çıkmazlar. Böyle kural yok böyle işte. Yalnız şu var, lohusu olan kadının geceleri ve çurdunuşa çıkarmaması daha iyi muhtemelen. Bu da tenhal ıssız yerlerde ama ıssız yerlerde, Yoksa böyle gelişim alanlarında hiçbir zararı yok böylece. Bir de adı cemaatimiz... ...daha çok gençli olan bir olay var. Bir akıntı var. Bunun üzerine duracağım inşallah şu anda. Çünkü çok gençle böyle karşılaştım. Cami giderken evine döndüğü. Ne oldu? İşte bir yıkamam gerekti. Şimdi adı cemaatimiz... Genelde yaz günü daha da fazla olur. Tuvalette idrardan sonra bir akıntı gelir. Daha zorusu kişi büyük abdestine zorlanırken dolanırken ve tuvaletten sonra kişiniz, kişinin kamışından bir akıntı gelir. Fukunu tarifine göre, kitapların tarifine göre muz kokusunda yapışkan yapışkan ve koyu, boza kıvamında tarik taflat ediyorlar, akıntı gelir. Bu muhteremde geneldir böylece. Yani bu bağsan değildir böylece. Bu herkesten gelebilir böylece. Yani kişi tuvalete gitti, hafif kendi oynamadı, bir şey yapmadı, hiçbir şehvet istekli duymadan, sırf tuvalette, idrardan sonra, kendisinden böyle bir akıntı, bir akıntı geldi mi? bununla kişiye gusül alması gerekmez. Bu yalnız abdesti bozar. idrar gibi. Daha idrarını yaptı. Abdesti zaten bozuldu. Artık bu işi gerekmiyor muhtemelen der. tekrar tekrarlıyorum böylece. Bu konu çok önemli konu. Demek ki bir kişi bu erkekten olur böyle? Hanımda olmaz bunda. Erkeklerde bir kişi tabii gençlerden fazla olur bu. Tuvalete girdi. Yani tuvalette olamadı. Bir şehvi istek arzu duymadan idrardan sonra kendisinden beyaz koyuca akıntı geldi. Kişi kesinle cunup olmadı. Buna gusül gerekmez. Taptısı bulmuştur tabi. Bir. İkincisi muhteremler. Bu ikincisi adı Mezi. Önceki adı Vedi deniyor Arapça buna. İkinci adı Mezi. Mezi hem erkekten gelir, hem bu hanımlardan gelir mezi. Bizi. Nedir mezi muhteremler? Gerek eşler, gerek böyle nişanlılar, nişanlılar. işte böyle şehvetle konuştukları zaman, zilbine dokundukları zaman, bir istek duyarlar böyle, şehvet duyarlar. Onlardan farkına olmadan daha ince, daha ince veya bir akıntı gelir. Az gelir bu. Çok fazla gelmez bu kadınlarda daha fazla da gelir muhteremler bunun adı da mezidir bununla da kişi cünüp olmaz gusülü gerekmez muhteremler çok olur eşlerden mesela olur böyle demek ki birbirine temas edince böyle tabi şehvetle konuşunca demek ki elkekten de kadından bizi mezi gelebilir bu şu farklar mezinin sipenden. Mezni gelirken kişi ondan bir zevk duyulmaz. Mezni'nin gelmesini kişinin isteği de son bulmaz. Bak, ölçü muhteremler. Şimdi diğer süperimde şu fark vardır. Süperimde kişi o süperim gelirken kişi zevk duyar. Bu fukukalın tarifi bana. benim şeyim değilim. Fukadan tarifi. Demek ki bir insandan süperim gelirken kişi ondan o gelme esnasında çok zevk duyar ve sipermi kesildi mi? İsteyle kesilir. İste duymaz bu şekilde. Mezide ise erkek olsun, kadın olsun bir tabi şehvet esasında bu gelir ama mezi gelirken ondan kişi bir zevk duymaz. Bir de mezinin gelmesiyle iste kesilmez. İste devam edemez. Demek ki bu durumda da kişiye, erkeğe, kadına gusülü gerekme muhteremler. Yani bunları üzerinde duruyorum. Bu konu çok karşılaştığım için... Haramlar da bilhassa muhtemelen yani. Çok telefon yoruldular falan bazen böyle. Çok karşılaştığım için işte şöyle şöyle oldu. Gezmeye gitti namaz, üç gün namaz kılamadım. Demek ki bunlar da ki cünüp olmuyor muhtemelen. Peki cünüp olan bir kişi neleri yapamaz şimdi? Neler yapamaz cünüp olan kişi? Cünüp olan kişi... İsterse cinsine münasebet olsun bir hanım. İsterse bir hanım alet günlerinde nefas günde olsun. Tabi hükmen cünür sayılıyor. Erkek olsun kadın olsun. Bir insan cünür pahalindeyken neleri yapamaz. Tabi namaz kılamaz Yani abdest alsa da namaz kılamaz. Su varken. Tabi bir teyemim Su varken. Bunun dışında kuvan Kerim'e Eliyle dokunamaz Kuran-ı Kerim'e. Ancak Kuran-ı Kerim mesela bir torba içindeyse, torbayı tutabilir böylece. Kuran-ı Kerim'in yapışık cildine de dokunamaz eliyle, yapışık olana. Dokunamaz. Cürup olan kişi. Ve Kuran-ı Kerim'den bir ayeti kerime yazılı olan levhaya da dokunamaz. Hatta yarım ayet oldu, dokunamaz. Mesela besmele yazılı. defa. Kadın temizlik yapıyor. Ama adet gününde o levhaya dokunamaz. Peki ne yapar? Ya eşine ya çocuğu ufak çocuğuna gelir onu çocuğu kaldırır. Al bunu yavrum da buradan der. Koneke'nin levhayı aldırır. Yani bu eline bak muhteremler haram oluyor. Şimdi Mevlamız buyuruyor. Bismillah. La yemessuhu illel mutahherun. Ayet muhteremler. Vakaya suresinde Mevlam buyuruyor. La yemessuhu bak oku Kerim'e dokunamaz dokunmasın mele biliyor illen mutahhirun ancak temiz abdestle tutuyor böyle şey. Demek ki bir kadın erkek cünüp halinde ve kadın adetli günlerinde namaz kılamaz, Kune Kerime ve ayet yazılı bir şeye lahaya tabele dokunamaz. Yine kişi cünüp halinde Kur'an'da okuyamaz derler. Okuyamaz. Ancak Kuran-ı Kerim'de bazı ayet-i dua anlamında. Rabbena firli, Rabbena atina gibi. O kişi bunların anlamını aşağı bilip de eğer dua niyetini okursa okuyabilir. Ayet değil okuyamaz, okuyamaz. Demek Kuran okuyamaz. Yani kişi ezberde okuyamaz Kuran-ı Kerim'i. Okuyamaz. Ancak bir hanım mesela bir hanım eğer kızlara, çocuklara Kur'an öğretiyorsa, Kur'an okuması görevli bir hanım. Görevli de var da, adet günde gördü. Ne yapacak muhteremler? Kelime kelime okutabilir. Kelime kelime okutabilir. Yine bir kişi, gene kadını adet günlerinde, hareket ve halinde, kişi kore kelime bakabilir. Çünkü gözle cunup olmaz muhteremler. Gözün maddesi yağdır, et değildir, kas değildir. Onun için gözü kirmekte de farz değil İslam'da. Kişinin gözü cünubu olmaz. Bu işte demek ki bir kuran kursu hocası veyahut da komşulara öğreten bir kadıncağız Koyen-i Kerim okuması öğretirken Koyen-i gözüyle bakabilir. Ama eliyle aşamaz sayfaları. Gerekirse bir kalemle bir şeyle sayfayı çevirir. Elin dokunulmaz ama gözüyle Koyen-i e bakabilir. Bakabilir ve öğrencisine de ne yapar? Onu kelime kelime Mesela, Ellezine. o da elzîne dedi, yekûlûna, yekûlûna, rabbana, rabbana, atina, atina bu şekilde demler, kelime kelime örtedir böylece. Tabi çünkü kürsü hececi daha çok örtebilir, demek ki bunu yapabilir. Yine bir kadın gerek adeti günlerinde gerekse cünlup olan kişi. ...erkek kadın... ...camiye de o halde... ...giremez o bakınız... ...camiye giremez bu şekilde... ...ancak camiye de... ...temiz girilir... ...bir kişi günü değil... ...kadın mesela adet günü değil de ama abdesti yok... ...o girebilir... ...bir kişi abdesti durumunda... ...eğer cünüplük hali yoksa... ...bir kişi abdesti olarak... ...camiye girebilir... ...o haram diyor bu şekilde... Ancak demek ki kişi cünüp halinde ve hanımlarımız da adet günlerinde camiye giremezler. Hatta şöyle bir kural olarak fıkıhta, bir insan camide oturuyor. Eskiden bilhassa Müslümanların çoğu vaktinin, boş vaktini camide geçirirlermiş. Mesela kişi oturuyor, erken camide oturuyor, camide, öğle yıkıldı, ikinci kıracak, oturuyor kişi kişilik itikaf yapıyor camide şimdi camide çok kalan bir kişi bir yere yaslanarak hafif uyudu duvarın dibine direğe hafif uyudu olur ya kişi uyuduğu anda ihtiram oldu bu kâbe de olabilir muhtelenme bu normaldir bu hiç bir yok bu şekilde demek ki bir insan gerek Medine Ravza-i Mutbahara'da insan kâbe'de haram-i şerifte insan ülkesinde bir camide Otururken yaslandı, uyudu, rüya gördü, ihtiram oldu. Uyandı anlat abi, kendine geldi. Ne yapacak? Şunun cünüp olduğu halde bundu yerde adam atamaz camide. Peki o da ne yapacak? Hem bunu teymi yapacak bundu yerden. Bundu yer muhtemelen. Hem de yapacak böyle. Hem o da kolunu sıvayacak, böyle toz çıkaran bir şey böyle, kalın halı falan olabilir böyle, ne, var, ne varsa taş da olabilir mesela olabilir böylece, hem de yapacak camdan çıkıncaya kadar dışarıda su olduğu için dışarı geçerli tabi böyle temi yapacak dışarı çıkacak ben muhterem ben buna şahit oldum Mekke'de Kabe'nin muazzamına bak şahit olun böylece. biri Hindistanlı biri baktım şöyle uyurken böyle yatmıştı böyle hemen bir kalktı bakımda şöyle itiram olmuş hemen kolanı sıvadı hem o temin yaptı, dışarı çıkıyor bakmışlar. Demek ki bir insan cünüp halinde camiye giremez. Camide bile cünüp olsa ne yapacak? Hem o temin yapacak, dışarı çıkacak. Çıkacak. Tavuğu temi geçerse dışarıda. en yıkanacak, ne şey yapacak? Yeme içmeye gelince, bir insan cünüp halinde, o durumda bir şey yememek, içmemek gerekir muhteremler. Yem içmemek gerekir. Yenisine mekruh olur. Yalnız tabi Ramazan'da bir istisna haber Ramazan'da. Uyandı. itiram olmuş. Eşler müziğe göre bir şey kalmış olabilirler. Uyandı ki ey bir yıkansa yeme vakti geçecek. şey yemeyecek. Ne yapar bu kişi? Ağzını burnunu giderek süre çalkalar. Elini yıkar. Yemeğini yer. Ondan sonra Güsur eder, sabahınıza kılar muhteremler. Yine bir kadın, kadın cunup halinde. Kadının ufak çocuğu var, çocuk ağlıyor, süt Ne yapacak kadıncağız? O anda kadının göğsünü yıkayacak, öyle bir örecek muhteremler. Bu konu çok mühim muhteremler. Birazdan besmele mesele alacağım mademiz. İki kardeş varmışlar, Ahmediye, Muhammediye diye bunlar. Meşredullah ikisi de Bunlar. İkisi de büyük bakamlarda. Babalar ölmüş. Annelere buna yetiştirmiş özel olarak vereceğim. Bir gün küçük kardeşi bir camiye girmiş. Sohbete başlamış. Eken başlamış. Daha cemaat fazla yokmuş. Abisi geliyor. Kapıdan bir bakıyor. Şöyle bakıyor bakıyor. Duvarın dibinden şöyle arka bir köşe oturuyor. Şimdi tabi küçük kardeşi abisinin bu hareketini hoş karşılamıyor. Yani bu kadar cami boşken ileri gelmedi. Tabi kışa gitti, da gitti diye hoş karşılamıyor. Eve geliyor, anneciğim ben bugün abime gücendim anneciğim. Tabi ona iyi ahlak ya sana tabii. annesi de öyle. Yavrum ne oldu hayrola? Abim böyle bir hata yapmaz. Durum Durumu hani bu şekilde anlatıyor durumu. Çağırın bakalım diye. Anne çağırıyor büyük olunu. Gel bakayım buraya. Yavrum, seni ya bugün böyle yaptın? Üzer mi sana kardeşim? Neyse üzdüm bu şekilde. Anneciğim, söylemek istemezdim ama annemsin. Badem sordun, sana söyleyeyim. Anneciğim diye cami açtım, baktım ki diyor, cami diye her dolu meleklerle diyor. Bak. Melekler dolmuşlar diyor. Kardeşimin sabah dinliyorlar böyle diyor. Boşları bulamadım. Onun için diyor, menetleri çiğneyemem diyor. Onlara göre çiğneyemem onlara böyle diyor. Duvar dibinden gittim. Onu oturuyor öylece. Orası için Şimdi küçük olanı, annesi bu sarılıyor. Anneciğim, onu sen doğurdun. Beni son doğurdu anneciğim. O menetleri görüyor, beni niye göremiyorum. Peki aynı yoldayız. Annesi ah çıkıyor, yavrum sen göremezsin. Ne anneciğim? Anneciğim. Suç bende bir annesi. Nedir anneciğim? Bir gece sen çok ağladım. Ben de o anda cünür pahalindeydim. Çok ağlayınca baktım artık terledin, kızardın, hasıl hocasın diyor. Göğsümü yıkamadan ve besmen çekmeden sana süt verdim aklıma. Geldi. Bir de besmele çekmemiş. Göğsümü yıkamadan göğsüm başı cünür pahalından diyor. diyor göğsünü yıkamadan ve besmeli onda çekmeden acele telaşla diyor. Sana süt verdim, onun için göremezsin Şimdi adı cemaatimiz gelen inşallah de gusül abdesti inşallah, kısa tarifi inşallah. Ben de vakit var diye işi genç tuttum biraz ama vakit darmış. Şimdi adı cemaatimiz bunda öyle bir husus var gusül abdestinde. Bir insan gerek hanımında temasında erkek. Bir olup uyandı. Önce mutlaka tuvalete gitmesi şart muhtemelen bakınız. Şart önce böyle Önce yani Tuvalete gidecek. Hem bu insanın sağlı bakımından da yani, yani proses için de önemli muhtemelen bu. Ki gelen süper olmaması için gerekiyor ben Önce kişi tuvalete gidecek. İdrarını yapacak. O tenasyonu böyle temizlenecek. Temizlenecek. Ondan sonra kişi banyoya girecek muhteremler. Kişi nasıl girecek? Banyoya. Banyoya tabi... tuvalete, banyoya... Sol ayakta girecek muhteremler. Çıkacak, sağa çıkılır. Sol ayağında banyoya girecek, girecek. Banyoda yıkanacağı zaman... Kişinin... Önü... Arkası kıbleye gelmeyecek. Kişinin ya sağa, ya solu. Yani kişi ya böyle dönecek ya böyle dönecek dönecek kişinin ön arkada kıbleye gelmeyecek hedefi açık olabileceği için sonra kişi ne yapacak önce kişi sol eliyle hedefini yıkayacak bu şart muhtemelen önce sol eliyle zaten her zaman sol el orada kullanılır muhtemelen tuvalet aynı şekilde ancak kişinin eğer sol eli özür olursa olmazsa kullanabilir. Demek önce sol eliyle hedefi yıkayacak. Yıkadır bunu güzelce bundan. Sonra ne yapacak? Niyet edecek? Önce aynen namah gibi abdest alacak. Önce. Yıkama başlamadan önce böyle. Yani elini yıkayacak, ağzı söverecek, burnu söverecek. Yalnız güsül abdestinde ağzı yıkamak, burnu yıkamak hanefide farz olduğu için dikkat gerekiyor bundan böyle. Az su olmaz böylece. Mutlaka sağ elle suyu alacak, bol su alacak. Hafifle gargara yapmayı Yutmak gerek yok. Bunu çaklayacak. Üst sefer dökecek. Yani yıkama farz olduğu için. Bir de aziz da cemaatimiz gusülden önce kişiye bakacak. Gerek ağzın içi dişler arasında gerekse bedeninde altına su geçme madde varsa onu mutlaka gidermesi gerekiyor. Mesela yağlı boya yapmış, bir şey yapmış. ya da hanım mesela hamur işi yapmış. E, tırnak arasında hamur kulüp kalmışsan, bunu altına su geçirmediği için, bu caiz olmaz. Yine bazı kişiler saçlarını boyuyorlar. E, Araştırdığı muhtememler, bu boyaların çoğu, bir tabaka teşkil ediyormuş, altın su geçirmiyormuş, bak muhtememler. Erkek olsun kadın olsun demek ki, eğer bir kişi saç boyası kullanıyorsa, altına su geçirmeyen, bir tabaka teşkil eden boya ise, okuyucuyu edebiyan Yine bazı kadınlarımız inşallah yapmazlar. Kına taktan ruj sürüyorlar, kırmızı süreliyor böylece. Şey. Bu da tabii bir sürülüyor, fırça sürülüyor. Bu da bir tabaka teşkil ediyor. Yine bunlar da onu çıkarmadan yıkansalar da temizlenemezler denenmezler Yine kişinin dişi arasında böyle et gibi, şey işte gibi, nohut gibi böyle altını su geçirmeyen Mesela kişinin dişi arasında ekmek parçası olsa, üstün altını su geçirir. Güsü engel değildir böylece. Altını su geçirmeyen bir şey var dişi arasında varsa, o durum kişinin ağzını çalkalasa da, yine cüri buhteremde. Yine bunun temizinde, bunu su verirken de, tabi su tale verilir, su buna verirken de neden çekilir böyle. Çekilir, su yukarı gitsin, Yukarı gitsin. Eğer bir kişi güzü abdestinimde bunun su verme zaman bakacak. Eğer bunun da, bunun içinde kurumuş burnun pisliği varsa, önce onu giderecek su yapacak Çünkü o burnun yapışan burnun pisliği, katman pislik, altına suyu geçirmez, buna da sayılmaz bir şekilde. Önce burnun pisliğin temizleyecek, ondan sonra üst sefer burnu su verecek, de çekecek. Bundan sonra baştan başlayacak, kulaklar böyle sağ tarafı, solun arkası böyle baştan başa bir defa tam yıkadımı, gusun fazile geliyor barice. Bir de göbeğin içinde pamuğu o olması gerekli göbeğin içinde. Bir de hanımlar mutlaka küpe deliğini altın sügürmesi gerekiyor küpedeki hanımların böylece Tabii kişide de yüzük varsa, bonet altın sügürmesi gerekiyor. Bir defa yıkandım baştan başa kuruyarak kalmadan fazile geldi. Ama üst yıkama sünnettir. Bir defa daha yıkar. Hafif ovalar. Bu da var sünnet sevabı. Tekrar yıkalar. Bu da sünnet sevabı muhterem der. Güsur tamamdır. Kişi alınca güsül abdestini tabi namaz kılacaksa namazını kılar muhterem der. Kişi kim bayaneden çıkıp güsülü alıyor. Tekrar abdestini alıyor böyle. Bu mekru oluyor bu böylece. Bu mekru oluyor muhterem der. Namazını kılar şantale. Bir de altı cemaatimiz güsülü konusunda bazı kişiler biraz iflata yani ağaçlığa gidiyorlar da ev hemen kapılıyorlar böylece. Acaba kureyde kaldı mı diyeyim? Hayır, acaba yok Acaba yok bakın böyle. Demek ki bu sütülde ağız çalkalandı. Diş arasında bir şey yok. Bunun üzerine Bedenin tamamı bir defa yıkandı mı yalnızca saçların dibi, bıyıkların dibi, kaş dibi o olacak böylece. Kuru kalmayacak böyle. Sakı o olacak, dibi kuru kalmayacak. Yıkandı mı muhteremler? Bu tamamdır. Tabi iki üçüncüsü de bunun garantisi. garantisi. Bunu da evhamını yapmama gerekiyor. Çünkü şeytanın silahı evhamını burada böylece. O işte kusum olmadı acaba kuru kaldım mı derken kişi bu sefer namazı nasıl Allah korusun? İlla Tanrı Fatiha.